Dediklerimize bir kulak ver de Eğer beğenmezsen aklına yatmıyorsa O zaman istediğini yaparsın Peki dinliyorum Hakikati görmüşken yanlışta direnmek olmaz Bu sözler insan sözü değil Ancak yüce bir makamdan inmiş hikmetli sözler Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir Çok şükür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 Peygamber Efendimizin Yesrib'e İslam'ı öğretmek üzere gönderdiği Musab bin ile Abdullah İbni Ümmü Mektum burada 11 ay kaldılar. Bu süre içerisinde İslam'ı duymayan kimse İslam'ın girmediği ev kalmamıştı. Artık Resulullah'ın hicret edebileceği bir yurt vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu gelişmeyi amcası Abbas'la paylaşmayı uygun buldu. Mekke'de güvenebileceği çok az insan vardı. Abbas henüz Müslüman olmasa da Resulullah'ın arkasındaydı. Eşi Ümmül Fadıl da öyle. Peygamberimiz bu aileye Yesrib'e gidip orada yaşamayı ümit ettiğini, bunun da hac zamanı gelecek heyete bağlı olduğunu söylemişti. Abbas çok sevdiği yeğenine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapıyordu. O, Yesrib'e yaptığı ticari seferler dolayısıyla onlar tarafından çok iyi tanınıyordu. Yesrib'den ayrılan 73 erkek 2 kadın Müslüman Mekke'ye doğru yola çıktılar. Niyetleri Peygamberimizle buluşmaktı. Ancak bu niyetlerini gizli tutuyorlar, hac yolculuğuna çıkmış gibi davranıyorlardı. Kimisi kendi başına hareket ediyor, kimisi ise kafile halinde yol alıyordu. Ey Bera, neden farklı bir yöne dönerek namaz kıldın? Kabe'ye dönerek kılıyorum ben namazlarımı. Ama Resulullah Kudüs'e yöneliyor, biliyorsun. Biliyorum ama Allah'ın evi Mekke. Resulullah da orada. Kur'an da orada iniyor. Neden oraya değil de Kudüs'e yöneliyoruz? Çünkü peygamberimizden böyle görüyoruz. Biliyorsun o da kıblesinin Kabe olmasını ister ama henüz bir emir gelmiş değil. İlahi bir emir gelene kadar da buna uymak zorundayız Haklısın Zaten bana karşı olmanızdan dolayı ruhumu şüpheler kapladı Mekke'ye ulaşınca bunu Resulullah'a soracağım İşte Kabe göründü Hamdolsun Ömrümün son demlerinde bir kere daha Allah'ın evine gelmek nasip oldu Elhamdülillah Bu sefer sevincin iki katı olmalı Resulullah'la tanışacaksın. <gülüyor> Bu büyük şeref için ne kadar şükretsem azdır. Nerede acaba? Ben sorup geleyim. Peki. Öğrenebildin mi? Evet. Bir şey sezmediler değil mi? Hayır. Muhammed bin Abdullah'ı nerede bulabilirim diye sordum. Yesir'den geldiğimizi öğrenince... Abbas'ı tanırsınız Kabe'nin yanında Abbas'ın yanında oturan kişi dediler Dikkatli olmalıyız Amacımız öğrenilirse Peygamberimizin başı derde girer Hadi gidelim yanlarına Bera Azib Azip'le Kabe bin Malik Kabe'nin yanında oturmakta olan Peygamberimizle tanıştılar Bera'nın samimiyetle sorduğu Sorusunu Bir kıblen var ona yönelmeliydin Diye yanıtladı peygamberimiz Aslında kendi arzusu da Kabe'yi kıble edinmekti ama henüz böyle bir emir gelmemişti. Asıl konuşmak istedikleri konu, nerede, nasıl buluşacaklarıydı. O gece, gecenin üçte ikisi geçince, Mekke'ye üç kilometre uzaklıktaki Akabe'de buluşmayı kararlaştırdılar. Peygamberimizle tanışmış olmanın verdiği sevinçle yanından ayrılan bu iki güzel insan, kafiledeki Müslümanları tek tek haberdar ederek buluşmayı ayarladılar. O gece Müslüman Yesripliler kafilelerindeki diğer insanlarla beraber uyudular Sonra belirlenen vakitte gizlice yataklarından kalkıp Akabe mevkiinde buluştular Peygamberimiz de yanında amcası Abbas'la toplantıya katıldı İşte Abbas yanındaki de peygamberimiz olmuş Merhaba hoş geldiniz Hoş geldiniz ey Allah'ın Ey Allah'ın Resulü söz verdiğimiz gibi buradayız Yetmiş beş kişiyiz. Sana bağlılığımızı arz etmeye geldik. Bizim yurdumuzun senin yurdun olduğunu söylemeye ve seni rahat edebileceğin bir yere götürmeye geldik. Ey evs ve hazreç topluluğu. Ben Abbas bin Abdülmuttalib'im. Peygamberiniz benim kardeşimin oğludur. Benim için insanların en sevgilisidir. Eğer siz ona inanıyor, onun Allah'tan getirdiklerini tasdik ediyor ve kendisini beraberinizde götürmek istiyorsanız... Sizden beni tatmin edecek sağlam bir söz almak isterim. Biliniz ki Muhammed bizdendir. O peygamber olduğunu söylediğinde biz onu kavmimizden koruduk. Onun kavmi içinde şerefli bir yeri vardır. Emniyettedir. Ancak o sizinle gelmeye ve aranıza katılmaya karar verdi. Şimdi size karşı tüm Araplar birleşecek ve düşmanlık edecektir. Buna göğüs gerecek bir kuvvete sahipseniz bunu aranızda görüşüp konuşarak kararlaştırın. Sonradan anlaşmazlığa düşmeyin. Siz ona verdiğiniz sözü yerine getirebilecek, onu muhaliflerinden koruyabilecek misiniz? Bunu yapabilirseniz ne hala? Yok eğer Mekke'den çıkar çıkmaz kendisine yardımsız bırakacaksanız, hiç bu işe kalkışmayın. Onu bırakın, kaminin arasında güvenle yaşasın. Senin sözlerini, işit, senin sözlerini işit. Ya Resulallah, sen de konuş. Kendin ve Rabbin adına bizden neler istediğini söyle. Ya Resulallah, müsaade eder misin konuşayım? Ben Esad bin Zürare. Geçen yıl seninle bu mevkide sözleşmiştik. Aradan bir yıl geçti. Gönderdiğin elçilerle İslam'ı anlatmadığımız kimse, Yesrip'te İslam'ın girmediği ev kalmadı. Her davetin bir yolu vardır. Ya kolay olur ya zor. Bugün senin bizi davet ettiğin şey çok zordur. Sen bizi inandığımız dini bırakmaya davet ettin ki... Bu iş çok zor olduğu halde biz bu teklifi kabul ettik. Sen bizi bu yolda insanlarla aramızda bulunan yakın uzak bağları kesmeye davet ettin. Bu da çok güç bir iş olduğu halde bu teklifini de kabul ettik. Şimdi seni korumak üzere söz veriyoruz ki bu da kolay bir şey değildir. Biz sana inandık, getirdiklerine iman ettik. Bunu dilimizle ikrar, kalbimizle tasdik ettik. Şimdi ellerimizi sana uzatmak suretiyle de biat etmek, sana söz vermek istiyoruz. Biz Rabbimize ve sana biat ediyoruz. Bundan sonra kanlarımız senin kanınla, ellerimiz de senin elinledir. Çoluk çocuğumuzu, eşlerimizi nasıl koruyorsak, seni de öyle koruyacağız. Eğer bu sözümüzü bozarsak, sözünü tutmayan bedbaht insanlardan oluruz. Ya Resulallah, biz sözümüze sadığız. Allah da yardımcımızdır Doğru, Doğru söylüyor evet. evet Evet Doğru söylüyor Haklı Berab'in bin Azip ayağa kalkarak peygamberimizin elini tuttu ve şöyle dedi Seni hak üzerine gönderen Allah'a emin ederim ki seni ailelerimizi koruduğumuz gibi koruyacağız Biz savaşı iyi biliriz Atalarımız iyi silahlara sahip büyük savaşçılardı Savaştan korkmayız sen bizim yanımızda olduğun müddetçe güvende olursun Doğru söylüyor evet. Evet. Evet. evet Doğru söylüyor Ey konuşurken bize söz dokunduran kişi Kardeşinin oğlunun sana insanların en sevgilisi olduğunu söylüyorsun Bu sözünle neyi kastettiğini ancak Allah bilir Biz yakın ve uzak tüm akrabalarımızla ilişkiyi kesmeyi göze alarak şahitlik ediyoruz ki Bu zat Allah'ın Resulüdür onu Allah göndermiştir Onun getirdikleri de Allah katındandır O sözler insan sözü değildir Allah Resulü hakkında seni tatmin edecek bir teminat istediğini söyledin Sana istediğin teminatı veriyoruz Ya Resulallah Sen de kendin için arzu ettiğin ahdi bizden alabilirsin Rabbin için ve kendin için ne dilersen bize söyle Peygamberimiz Allah'ın kelamıyla başladı sözlerini bir müddet Kur'an okuduktan sonra şöyle dedi. Yüce Rabbim için şartım, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet etmeniz, namaz kılmanız, zekat vermenizdir. Kendim için istediğime gelince, beni hanımlarınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi korumanızdır. Kabul ediyoruz ya Resulallah. Kabul ediyoruz ya, Resulallah. ya Resulallah, şimdi sana biat edeceğiz. Bu konu bir daha açılmayacak. Biz verdiğimiz söze sadık kalacağız. Başka ne dilersin bizden? Peygamberimiz tekrarladı. Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve benim Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık ederek namazı kılacağınıza, mallarınızdan zekatı vereceğinize, neşeli ve neşesiz zamanlarınızda sözlerimi dinleyip, emirlerime tamamen boyun eğeceğinize, darlıkta ve bollukta muhtaçlara yardım edeceğinize, hiçbir kınıyanın kınamasından korkmadan Allah yolunda Allah için hakkı söyleyeceğinize, insanları iyiliğe teşvik edip, kötülüklerden sakındıracağınıza dair, kesin söz vermelisiniz, dedi. Uzat elini ya Resulallah. Seni hakla gönderene yemin olsun ki, ailemizi koruduğumuz gibi, seni koruyacağımıza dair söz veriyoruz. Yemin ederim ki, biz savaş yiğitleriyiz. Ya Resulallah, bizim yaşadığımız yerde, Yahudilerle aramızda bir antlaşma vardı. Bu biatla, o anlaşmayı kesip atmış oluyoruz. Allah seni muzaffer kıldıktan sonra kavmine Mekke'ye dönerdi. Bizi yalnız bırakırsan halimiz nice olur. Peygamberimiz gülümseyerek, kanınız kanımdır, malınız malımdır. Ben sizdenim, siz de bendensiniz. Savaştığınızla savaşır, barıştığınızla barışırım diye cevap verdi. Diyet edeceklerin ilkı benim. Ya Rasulallah, uzat elini. Bu dediklerini yapmak hususunda sana söz veriyorum. Şu mübarek ayda ve mübarek belde de söz verenlerin sözüne Allah şahittir. Bu sözünüzle mutlaka hayra ereceksiniz. Ya Resulallah, bu sözümüze karşılık bize ne vaat ediyorsun? Peygamberimiz Allah'ın hoşnutluğu ve cenneti vaat ediyorum." dedi. Razı olduk. Razı olduk ve kabul kabul ettik. Evet, evet, evet. Aziz, evet aziz, kabul edildik. Edildik. Kabul ettik. Ya Resulallah Allah yolunda hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamak üzere sana biat ediyorum Allah'a söz veriyorum Ya Resulallah Sana da bu yolda azimli ve devamlı sabit olmak üzere biat ediyorum Ben de Allah'ın ve Resulünün hiçbir emrine karşı gelmemek Hiçbir sözünü yalanlamamak üzere biat ediyorum Allah'a hamdolsun ki bizi Muhammed Aleyhisselam'la Onun sevgisi ve yoldaşlığıyla şereflendirdi Allah'ın ve Resulünün davetini kabul ettik Dinledik, Dinledik ve boyun eğdik O gece Akabe'de bulunan ikisi kadın 75 kişi Tek tek Resulullah'a söz verdi Erkekler Peygamberimizin ellerini tutarak biat ederken Kadınlar sadece sözle biat ettiler İkinci Akabe biatı olarak tarihe geçen bu hadise İslam tarihinde bir dönüm noktasıydı Bu biat hicretin habercisiydi